الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين. رضيت بالله رب وبالإسلام دينا ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve Nebi'ye çok değerli kardeşlerim kıymetli misafirler ve bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz Allah Azza ve celle'nin rahmeti bereketi mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh kıymetli dostlar bildiğiniz üzere Bakara suresinin 209. ayeti kerimesinde kaldık. Ve geçtiğimiz derste şunlardan bahsetmiştik. Hatırlayınız. 208. ayeti kerimede özellikle bir hususun üzerinde durmuştuk ki o Allah azze ve celle'nin bizlerden daha doğrusu Resul-ü Aleyhissalatu vesselam'a ve onunla birlikte hayat süren sahabelerinden bir isteği bir talebi vardı. Şunu istemişti Allah, Allah'ın Resulünden, ashabından ve o dönemde yaşayanlardan ve bizlerden aslında ve kıyamete kadar gelecek olanlardan. Neydi Allah Azze ve Celle'nin isteği? Ya eyyühellezîne âmenudhulû fissilmi kâffe ve lâ tettebiû khutuvâtişşeytan innehû lekum aduvum mubîn. Diyordu ki Allah Azze ve Celle, ey iman edenler, sana seslendi Allah bizlere seslendi Allah dedi ki ey iman edenler silme yani İslam'a kamil manada girin gireceksiniz. efe tu'minune bi ba'dil kitabi ve tekfurune bi ba'd siz kitabın bazılarını alır bazılarını inkar mı edersiniz bu anlayışta olmayın dedi Allah Azza ve Celle dedi ki İslam'a girdi iseniz bazılarını alıp bazılarında da terk etmek gibi bir lüksünüz yok dedi Allah. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı çok az bir şekilde misafir etmiştik. İki hükmün arasını ayırmamıştı Ebu Bekir radıyallahu an. Namaz kılarız cihat ederiz ama zekat vermeyiz diyenlere cihat ilan etmişti Ebu Bekir radıyallahu an. Aslında bu ayeti en iyi şekilde anlaşılır kılmıştı bize. Dedi ki iki hükmün arasını ayırmaya kimsenin hakkı yoktur. Namazı da farz kılan Allah'tır. Zekatı da farz kılan Allah'tır. Dolayısıyla bu ayet-i kerimi biz böyle anladık. Udhulu fissilmike fe Topyekün giriniz İslam'a Yaşayacaksanız İslam'ı Allah'ın razı olduğu bir şekilde yaşayın dedi Allah. Hatta en sonunda hatırlayınız. Resul Aleyhisselatü Vesselam'ı ağırlamıştık bir örnekle. Hasan ve Hüseyin'in arasındaki adalet tesisini anlatmıştık örnek olarak. Bugün ise inşallah bu ayetlerin silsilesi niteliğinde olan ayetleri konuşmaya çalışacağız inşallahü rahman. Allah subhanahu wa taala Bakara Suresi'nin 209. ayeti kerimesinde muhterem kardeşlerim şöyle buyuruyor. Eslamu billah. Fe Min بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا اَنَّ azizun عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ ise şöyle dedi Allah Azze ve Celle. Siz, size apaçık deliller geldikten sonra, eğer barıştan, buradaki barış sözlük manasındadır, İslam'dan ve İslam'ın çizgisinden saparsanız, şunu iyi biliniz ki Allah azizdir ve hakimdir. Şimdi bu ayet-i kerime, anlatılması konuşulması gereken yönleri var mı samimiyetimle söylüyorum çok. Şimdi önceki ayetlerde Allah ne dedi Azza ve Celle silme yani İslam'a kamil manada giriniz. Yani İslam'ı kamil manada yaşayınız dedi ya Allah. Bakın silim kelimesini İslam kelimesini bir sonraki ayette de kullandı Allah Azza ve Celle. Subhana ve Taala dedi ki eğer ki o kadar ayan beyan deliller varken İslam'dan saparsanız, bilesiniz ki ben aziz ve hakimim. Allah bak Bu ne biliyor musunuz? Zindan şu. Böyle böyle yaparsam bilesin ki ben güçlüyüm dediğin zaman bu bir tehdit midir? Eyvallah dostum. Aynen öyledir. Daha önce hatırlıyor musunuz Tefsirü'l-Furkan'ın başlarında söylemiştik. Kur'an ayetleri iki merkezlidir. Birisi müjde, diğeri tehdit esaslıdır. Allah ya müjdeler ya da uyarır. İşte Allah Azza ve celle buyuruyor ki dostlar, bize sesleniyor Allah. Diyor ki İslam'a kamil manada duhul etmezseniz, İslam'ın ahkamlı kamil manada hayatınızda ikame etmezseniz, başka bir ifadeyle söyleyeyim mi dostlar, namazla diğer bir hükmün arasını ayıracak olursanız, deliller olmasına rağmen bilesiniz ki Allah aziz ve hakimdir Allahu akbar azametini anlatıyor Allah azze ve celle o günün azametinden kork ey müslüman diyor Allah o gün gelecek diyor Allah azze ve celle birazdan 3 ayet birden inanır mısınız hep böyle bitecek Allah bize hep uyaracak diyecek ki o günü hatırlayın o gün ben izin vermeden kimse konuşamayacak ve men ya'mel mithkale zerretin hayrayyara kim ki zerre miktarı hayır işlediyse Allah bunun hesabını soracak o günü hatırlatıyor Allah o gün bir kişi eğer aziz ve hakim olacaksa o Allah'tır diyor ayeti kerimede Allahu Akbar çeki düzen ver ey Müslüman diyor bize o gün aziz ve hakim olan benim diyor Allah. O günün azameti niye hatırlatıyor Allah Azza ve Celle? Vallahi çok şey söylemeye gerek yok. Allah'ın emirlerini yerine getirmekte pasif davranmayın. Aziz ve hakim olan benim sizi hesaba çekeceğim. Başka bir izahı var mı? Delil gelmiş. Sen eğer o delile nankörlük edersen bilesin ki Aziz ve hakim olan, Hakim olan, otoriter olan, sözü muteber olan Allah'tır. Senin sözün geçmeyecek orada ey Müslüman demek istiyor Allah. Ameline dikkat et ey Müslüman demek istiyor Allah. Subhanahu ve Teala. O günün korkusu tek kelimeyle. Hatırlıyor musunuz tefsili Furkan'ın başlarında söylemiştim. O günün korkusu bizim amelimizi koordine etmeli irkilmeliyiz birisi sana o günün dehşetini hatırlattığı zaman subhanallah ben Allah'ı üzecek bir şey yapmak için o kadar cüretkar değilim demeliyiz doğru mu dostlar eyvallah ben size bir tane sahabe misafir edeyim de yani teorikten ziyade bir tane rivayet paylaşayım inşallah hemen sonraki ayete geçelim çünkü ayet anlaşılır aslında yani o günün dehşeti bize bir şeyler hatırlatmalı. O günün korkusu öyle bir gün gelip bize Allah Azze ve Celle'nin hesap soracağı bizim amelimizi düzenlemeli. Harekete geçirmeli. Bakınız Hazreti Ömer radıyallahu anh olduğu gibi. Biliyorsunuz Mecusi tarafından bıçaklandığı zaman, hançerlendiği zaman Ömer radıyallahu an. Bakınız o günün dehşeti Ömer'e neler söyletiyor. Allah akbar. Allah bizim ahıbetimizi hayır etsin. Hayırlı ölümler versin dostlar. Ömer radıyallahu an hastadır. Yani bıçaklanmıştır. İbn Abbas'tır bunun ravisi. Ve Tabakat'ta, Geçerim-i Tabakat'ında ve muhtelif kitaplarda İbn Abbas Ömer radıyallahu an'ın yanına girer der ki: Ya emiral muminin Diyor ki: Sana müjde. Diyor ki, sana müjdeler olsun ya emiral muminin Diyor ki niye? Niye böyle bir şey söyleme gereksinimi hissettin? Diyor ki ey Ömer. Diyor ki İslam seninle fetihler gerçekleştirdi. Bu din senin vesilenle bir sürü fetihlere e, kark oldu. İslam'ı kamil manada tatbik etme şerefine nail oldun. Raşitlerden oldun ya emir el müminin. Allah Azze ve celle seni seviyor. Bunun için lütufta bulun dedi. Dedi ki sana müjde vermek için geldim deyince. Ömer radıyallahu an İbni Abbas'ın ağzını kapattı. Dedi ki sen ne dediğinin farkında mısın ey İbni Abbas? Allah azza ve celleden sadece şunu isterim. Dünyaya nasıl gelmişsem, anamdan doğduğumda nasıl nötürsem, ne sevabım var idiyse, ne de günahım var idiyse, Allah azza ve ya vallahi böyle kavuşmak isterim. Sen öyle bir Ömer anlattın ki bunu istemiyorum. Ömer sevabıyla günahıyla hiçbir artısı ve eksisi olmadan anasından doğduğu gibi Rabbine kavuşsun. Vallahi başka bir şey istemiyor Ömer. Hayat. Araşit bir halifeden bahsediyoruz. Gece tefası için uykusunu terk eden bir Müslümandan bahsediyoruz. Karnı guruldadığı zaman gurulda guruldayabildiğin kadar. Ümmetin bundan daha hayırlısını yemediği müddetçe yemeyeceğim diyen bir adamdan bahsediyorum. Ama o günden korkuyor. Anamdan doğduğum gibi gidebilsem ne mutlu bana diyor. Aziz ve hakim olan Allah Azza ve Celle'nin celalinden korkuyor o gün. Diyor ki ya hesabını veremezsem. Allah bize hesabımızı kolay oğlum dostlar? Devam ediyorum inşallah. 210. ayeti kerimede Allah Azza ve Celle mealen okuyorum. Biraz uzun çünkü inşallah şöyle buyuruyor. Onlar ille de buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerin gelmesini mi beklerler? Halbuki iş bitirilmiştir. Allah nizamı artık değişmez. Bütün işler yalnızca Allah'a döndürülür. Bak yine ayina gördünüz mü? Ona döneceğiz. Burada bulutların arasından meleklerin gelmesini mi beklersiniz? Allah'ın gelmesini mi bekler misiniz? Kısmını müfessirler çok farklı şekilde yorumlamışlar kıymetli dostlar. Biz hiç oraya girmeyeceğiz. Yalnız bu ayetin kahir ekseriyeti müfessirlerin şu noktada ittifak etmişlerdir. Hani en son bize döndürüleceksiniz diyor ya Allah Azze ve Celle. Size delillerimiz geldi dedi. Bir önceki ayette konuştuk. Size delil geldi. Burhan geldi. Furkan geldi. Hak ile batılı ayırt eden delilleri gönderdik biz size. Böyleyken bile hala ne bekliyorsunuz? Diyor ki bulutların arasından melek mi görmek istiyorsunuz? Bulutların arasından Allah mı tecelli etsin istiyorsunuz? Dedikten sonra alimlerin görüşü şu diyor ki gelecek olan bir tek şey vardır. O ancak ve ancak eceldir. Allahu Akbar. Muhteşem bir ayet ya. Diyor ki delil gönderdik. Burhan'ı gönderdik. Her şey ayan beyan ortada. Ne istiyorsun yani oradan melek mi insin istiyorsun? Bekleme diyor. Bir tek şey kaldı geriye bizim göndereceğimiz o da senin ruhunu kapz edecek olan melektir. O günü mü bekliyorsun? O gün gelmeden amel et diyor Allah azze ve celle. Uzatmayayım inşallah. Hemen ben size yani Allah azze ve celle yolun sonuna dikkat çekiyor. Farkında mısınız? Bir önceki ayette de Aziz ve hakim olan Allah'tan bahsettik. O günün, o günün azametinden korkun dedi Allah amellerinizi koordine etsin dedi subhane ve Taala. Şimdi de ona döndürüleceksiniz diyor. Başka gidiş ve kaçış yolu yok. O günün azametini yine hatırlatıyor Allah. Hemen bir rivayet aklıma geldi paylaşayım inşallah. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir gün mescitte ashabıyla otururken İçlerinde de bir tane yaşlı ihtiyar sahabe ismi geçmiyor rivayette. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam Arafzam er yanıtmıyorsa Tahrim suresini okudu ashabına. Dedi ki Esadu billah ya eyyuhellezina amenu ku anfusakum ve ahlikum nara ve quduha ennasu vel hijara. Bu ayeti okudu Allah'ın Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem. Ma anlanna biliyor musunuz ey iman edenler neslinizi ve nefsinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden Koruyunuz dedi. Yaşlı bir ihtiyar, ihtiyar sahabe dedi ki ya Resulallah o ateşin yakıtı taştan olacak dediniz ya bakınız mer ne merkezli düşünüyor ya. Vallahi bu ayetin muhatabı aynı şekilde biziz ya. O günün endişesi sahabede neler neler doğurmuş düşünebiliyor musunuz? Diyor ki ya Resulallah merak ettim o gün ateşin hep yakıtı, yakıtı olacak olan ateş, özür diliyorum, taş bizim şu dünyada gördüğümüz taşlar kadar mıdır? Azametini en azından tasavvur edebilmek için soruyor. Ateşin, tamam mı dostlar, yakıtı olan taşın keyfiyetini soruyor ki, o günü tasavvur edebilsin ameline yansıtsın diye subhanallah niye sorsun ki sahabe yoksa sahabenin lüzumsuz sorularla işi olmaz ne dedi biliyor musunuz zişan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki cehennemde ateşe yakıt olacak olan taşların diyor büyüklüğü gördüğünüz dağlardan büyüktür gerisini siz tasavvur edin deyince yere düşüyor yaşlı ihtiyar Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kalbini tutuyor. Diyor ki kul la ilahe illallah. La ilahe illallah de diyor yaşlı ihtiyara. Muhammedun Resulullah. O yaşlı ihtiyarın ağzından şu cümlecikler dökülüyor. Diyor ki la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ondan sonra ne diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam? Diyor ki kardeşinizi defnedin o cennetlik oldu. Sahabeler hemen sordu. Ya Resulallah onu cennetle müjdelediniz ya biz. Bize de var mı o makam? O mevki deyince Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam subhanallah ayetle cevap verdi İbrahim suresinden. ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ dedi Resulullah. Cennet mi istiyorsun? Cennetin sahipleri şunlardır dedi ve bu ayeti okudu, ezberleyin. Delikeli, man kaf makamı, benim makamımdan hakkıyla korkanlar ve tehdidimden korkanlara vaat etmiştir Allah cenneti. Hani Rahman suresinde de diyor ya Allah. Ve liman kaf makama Rabbihi cennete fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban ve li men rabbi makamından hakkıyla korkanlara iki cennet vaat ettim diyor Allah ey bu ayet bize bunu hatırlatmalı dostlar ona döndürüleceksek o günün azametini hatırlamalı. Sahabenin hesabı öyle bir taşı düşünün dağların büyüklüğünde eğer ki o bir ateşin yakıtıysa ateşin ahmetini siz tasavvur edin Allah için. Ve o ateş kimler için var? Allah Azze ve Celle üzenler için var. Doğru mu dostlar? Allah bizi muhafaza etsin. Allah akıbetimizi ayır etsin şu an. 211. Devam ediyorum inşallah. Allah Azza ve Celle şöyle buyuruyor kıymetli müminler. İsrailoğullarına sor ki kendilerine nice apaçık mucizeler verdik. Kim mucizeler kendisine geldikten sonra Allah'ın nimetini, ayetini, delillerini değiştirirse bilsin ki Allah'ın azabı şiddetlidir. Hocam bugün hep azaptan mı gidiyorsun? Vallahi ben gitmiyorum. Ben değil Allah ve Celle'nin ayetleri bunlar. Üç tane ayet konuştuk hep azap. Ama muhteşem bir ayet-i subhanallah. Ne diyor biliyor musunuz? Ashaba diyor ki Resul Aleyhisselatü Vesselam'a ve o gün Kur'an'ın vahiyine muhatap olan canlı muhatap olan ashaba diyor ki Sel beni İsrail Beni İsrail'e komşularınıza müfessirler diyor ki Etrafınızdakilere sorun. Allah Neyi soracaklar? Size mucize geldi. Mucizeye şahit olduğunuzu tanıklık ettiniz. Ve buna rağmen Allah'ın delillerini çarpıttınız. Bozdunuz Allah'ın ayetlerini. Böyle yapan Beni İsrail'in akıbetini bir sorun dedi Allah. Ne oldu Beni İsrail'in akıbeti? Hüsran mı? Hüsran mı? Şimdi kendimize dersler çıkartacağız. Biz de soracağız. Kendimize bu soruyu soracağız. Beni İsrail'i gözümüzün önünde canlandırarak soracağız. Helak olan kavimleri gözümüzün önünde canlandırarak soracağız. Vallahi beni İsrail mucizeye tanıklık etti mi? Vallahi etti. Allah azze onlara gökten yemek yağdırmadı mı? Ni'metler ikram etmedi mi Allah onlara göklerden? Allah azza ve celle çıkmaz dedikleri bu yol bu yolun adı çıkmaz dediği yerden kurtarmadı mı Allah onları? Mucizeye tanıklık ettiler onlar. Allah azza ve celle onların dünya ve ukba saadetini temin edecek. Musa aleyhisselamı ve risaletini göndermedi mi? Gönderdi. Ne yaptılar? Cumartesi tutma dedi Allah onlar tuttular. Allah'ın ayetlerini tevil ettiler. Allah'ın helallerini haram, haramlarını da helal yaptılar. Doğru mu? Eyvallah dostlar. Şimdi diyor ki Allah, dikkat edin. Beni İsrail'i kendinize ölçü alın. Bu manada ibret alın. Bir sorun onlara. Mucizeye tanıklık ettiler. Sonra Allah Azza ve Celle'nin ayetlerine şahit oldular. Ki o ayetler dünya ve ukba saadetini temin eden kaynaktır. Reçetenin ta kendisidir değiştirdiler. Allah Azze ve Celle'nin senin için takdir ettiğini beğenmemezlik yaptın dedi Allah. Şuna bak ya cüretkârlığa bak. Onları bir hatırlayın ve hatırlatın dedi Allah. Biz de bugün aynısını yapıyoruz. Biz bugün mucizeye tanıklık ettik mi dostlar? Ettik mi? Vallahi şu anda bütün azametiyle Kur'an-ı Hakim arzı endam ediyor. Allah bize Kur'an'la müşerref olmayı nasip etti. Mucizeye tanık olmayı nasip etti. Allah'ın varlığını ve birliğine şahit olmayı nasip etti. Var mı? Var. Aynı ben İsrail gibi. Peki Allah Azza ve Celle size ey müslüman kardeşim rahmet ve sadrınıza şifa olsun diye ayetler indirdi mi ve nunezzilu minel kur'animâhu ve şifa'un ve muminin şifa ve rahmet olsun diye ayetler indirdik dedi Allah a. doğru mu peki ya biz helalleri haram yapıyorsak Hı? Ya biz haramları helal yapıyorsak. Ya Allah azza ve celle'nin bizim dünya ve uhba va saadetimizi temin etmesi için gönderdiği ayetleri cüretkar davranarak hiçe sayıyorsak. Hmm. Ya Allah fuhşiyata haram kıldığı halde biz helal sayıyorsak. Allah'ın helak etme helak etmeye layık gördüğü kavmi mahallemizde kendimize komşu yapıyorsak hı? Allah aşkına siz söyleyin Beni İsrail'in muhatap olduğuna biz muhatap olmaz mıyız? Allah bizi muhafaza etsin dostlar Vallahi bu ayet bize şunu hatırlatıyor söylüyorum varsayın dostlar bu bir temsil doğru mu? Teşbihde hata olmaz mı? Olmaz bu kuralın ardına sığınarak anlatıyorum Allah bize hem dünyada hem de uhbada bize muraffah bir yaşam sürecek risalet göndermiş. Çünkü bizi eni tanıyan o mudur? He? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ min hablil لِلْوَرِيدِ Onu biz yarattık diyor ya Allah. En iyi ben bilirim diyor Allah. Ona şah damarından daha yakınım diyor Allah. Senin için saadet neyse onu takdir etme selahiyeti sadece Allah'tadır. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Özür dileyerek söylüyorum. Hakkınızı helal edin müminler. Cüretkarlık yapıyoruz. Allah Azza ve Celle'yi hapsettik raflara. Dedi ki biz değiştiriyoruz senin ayetlerini ya Rabbi. Helalini haram yapıyoruz ya Rabbi. İçkiyi aram kılmışken her köşe başında satışını meşrulaştırıyoruz ya Rabbi. Doğru mu? Beni İsrail'e Allah uyardı. Ben bir temsil getireyim size oldu mu dostlar? Bu ayetin en büyük öğretisi Allah diyor ki icabet edin. Sakın ha sakın sizin ahiretinizi kurtaracak olan... Risaleti elinizden kaçırmayın diyor Allah. Türkçesi bu. Çünkü mucizeye şahit oldunuz. Tanıklık ettiniz. Burada size Allah Azze ve Celle şifayı ve rahmeti vaad etmiş. Öyleyse bunu elinizden kaçırmayın. Akil bir kimse bunu yapmaz diyor Allah. Yaptın elin bir azabı bekle Allah. Vallahi ben demiyorum. Ve lehum azabun elîm Allahu akbar. Basit mi ya? Temsil dedim ya. Geliyorum. Varsayın dostlar, denizin ortasına düştünüz. Nereden düştünüz? Çok önemli değil. Düştünüz. Yüzme de bilmiyorsunuz. Bakın Allah'ın ayetlerine yüz çevirmek cüretkarlıktır dedim. Şimdi temellendiriyorum. Hocam nereden çıktı bu? Bakın söylüyorum. Akil bir kimse dünyasını ve okbasını kurtaracak reçeteyi elinin tersiyle itmez eyvallah denizin ortasındasınız ben de tutmuşum dostlar size veya birisi çok önemli değil kurtulmanız için saadete erişmeniz için kıyıya çıkabilmeniz için kurtulabilmeniz için size can simidi atmış Ayet neydi? İcabet edeceksin. Bir de ayetleri değiştirmeyeceksin. Beni İsrail öyle yapıyordu. Yuharrifûnel kelime an mevâdu'ihi. Onlar diyor ayetin asıllarını değiştirirler. Böyle yapmayacaksınız diyor ya ayet. Can simidi gelmiş size. Ölmek üzeresin mübarek. Yok yüzme bilmiyorsun. Boğuldun boğulacaksın. Hayat ve ölümün arasında ince bir çizgide git geldesin. Allah aşkına tek bir ağızdan siz cevap verin. Şöyle der misiniz ya? Can simidi gelmiş. Elinize almışsınız. Ya bunun aslında şu kenarını biraz şöyle düzeltsem değil mi? Şey durmuyor ya. Şık durmuyor yani. Ha? Biraz köşeli gibi sanki. Şuradan rengi de çok tuhaf ya. Kırmızı beyaz olur mu ya? Bunu sarıya boyasam ya falan. Veya istemez ya daha iyisini gönder. Diyeniniz olur mu? Allah aşkına siz söyleyin. Olur mu? Niye? Ya ölüm kalımdan bahsediyorum mübarek. Ya hayatta kalacaksın ya öleceksin. Vallahi bu ayet aynen bunu anlatıyor. Diyor ki sana senin için dünyanı ve ukbanı kurtaracak olan can simidini elin tersiyle itme, icabet et. İkincisi Sakın ha benim gönderdiğim can simidiyle Oynama Boğulursun diyor Allah Ne diyor ayette Diyor ki Allah'ın azabı şiddetlidir Hüsran olursun diyor Allah Peki biz bugün La tekrabuz zina ayetini Haram kıldı Allah zinayı ya Bugün meşrulaştırırsak Can simidiyle oynamış olmaz mıyız? Vallahi azap şiddetli. Hı? Vallahi bu ayet bunu öğretiyor bize. Ben size daha da ötesini söyleyeyim. Kestirmeden gideyim inşallah. Daha bizim amiyane tabirle. Azabın sebebi bu ayette iki şeyle anlatılıyor. Bir, icabet etmemek. İki, Allah'ın ayetlerini senin için senin kurtuluşun için takdir ettiği ayetlerle oynamak değiştirme diyor Allah beni İsrail öyle yaptı bir sorun diyor onların ahvalini helak ettim onları diyor Allah subhanallah ya Allah bizim helakımızı ahirete tehir ettiyse bir daha söyleyeyim aynı cümleyi ya Allah bizim helakımızı ahirete tehir ettiyse ya Rabbi bizi muhafaza edin. Ayeti değiştirenlerden eyleme. Hakkıyla amil olmayı nasip eyle. İcabet edenlerden olmayı nasip ya Rabbi. Vallahi can simidiyle oynadık. Helallere haram yaptık. Daha da ötesini söyleyeyim mi? Helallere haram yapan, haramlara helal yapan sistemi de biz meşrulaştırdık. En kabaatlısı da biziz. Biz destekledik helallere haram, haramlara helal yapan sistemi toplum olarak söylüyorum ya. toparlıyorum bu ayeti azabın sebebi iki taneydi bir icabet edeceğiz iki Allah'ın ayetlerini asla ama asla değiştirmeyeceğiz can simidiyle oynamayacağız boğuluruz can simidiyle elimizin tersiyle itmeyeceğiz size ben icabet nasıl olduğunu bir örnek vereyim inşallah bir misafir ağırlayalım mı dostlar kimi ağırlayalım Bugün hep Hazreti Ömer'den gidiyorum. Ömer radıyallahu anh Emira'l-mü'minim. Misuvar İbni Mahreme radıyallahu Antır bunun ravisi. İbni Mahreme yine Mecusi Hazreti Ömer radıyallahu anı bıçakladı. Böyle ölüm halindedir. Yani artık hastadır. Bilinci yarı açık yarı kapalı. Ömer radıyallahu An cansız bir şekilde yatıyor. Arada bir refleks veriyor arada bir vermiyor. İbn-i Mahrem'e giriyor içeriye. Diyor ki emir al Muminin'in ahvali nedir? Ömer'in durumu nedir? diye sorunca diyor ki vallahi hiçbir tepki vermiyor. Saatlerdir o şekilde yatıyor. Hiç mi kalkmadı? Kalkmadı. Hiç mi tepki vermedi? Yani tamam hayatta da iyileşme emarelerini hiç mi görmediniz? Diyor İbn-i Mahrem'e. Çizin altına. Allah-u Ekber. Diyor ki vallahi hiç görmedik. Diyor ki peki diyor Ömer'e emiral mu'minine Allah'ın emrini hatırlattınız mı? namazı hatırlattınız mı? diyor ki yok diyor ki hele bir hatırlatın İbn-i Mahramer diyor ki ona yüksek sesle Allah'ın emrini ve namazı bir seslenin bakalım bir de bakın nasıl tepki veriyor çünkü diyor benim bildiğim Ömer Allah'ın emrine icabetsizlik yapmaz İçeri giriyorlar. Hepsi birlikte. Ya emir al-muminin. Ey Ömer. Diyor ki kalk. Allah'ın emri gereği namazın geçmek üzere. Namazı ikame etme vaktidir ey Ömer. Böyle seslendiler. Hep biri ağızdan nida ettiler Ömer'e. Radıyallahu anh'a dediler ki ey Ömer. Allah'ın emridir namaz. Kalk ve namazını kıl deyince. Ömer radıyallahu an. Saatlardır tepki vermeyen Ömer Dedi ki vallahi bu Allah'ın emridir İcabet etmek Ömer'e farzdır Dedi ki yardım edin Ömer namazını kılsın Sonra ashaba döndü dedi ki Zor şer Ağzından böyle zorla çıkan kelimelerle ifade etti merhamını. Dedi ki Allah'ın emrine icabet etmeyen Namazını kılmayanın İslam'da nasibi yoktur İslam'da hakkı yoktur Dedi ve namazını kıldı Ömer radıyallahu anh. Allahu ekber. İbn Mahrem ne diyor biliyor musun? Vallahi biz onu namaz kılarken gördük. Yarasından diyor kan durmak bilmedi. Dostlar icabet böyle bir şey. Allah bize nasip etsin Allahümme amin. 212 dostlar. Allah subhanehu ve teala şöyle buyuruyor. <gülüyor> Kafir olanlar için dünya hayatı cazip kılındı. Dikkat edin ha. Çok duracağız bu ayetin üzerinde. Kafir olanlar için dünya hayatı cazip kılındı. Bu yüzden onlar hep dünya merkezli baktıkları için İman edenler ile hep alay ederler. Oysa ki iman edip inkardan sakınanlar kıyamet gününde onların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Şimdi müjdayeti ayeti geldi. Azap azap azap müjdeyle bitireceğiz Teala. Diyor ki Allah Azza ve celle ayette iki tane mesaj var. Ayrı ayrı duracağım inşallah. Bir bugünün azını azığını söylüyorum Teala. En güçlü öğretisini söylüyorum. Ne diyor biliyor musunuz? Allah Azza ve Celle dünyayı sevmek iyi bir haslet değil. Kafirlerin hasleti. Kafirdir demiyorum. Benim böyle bir ne yetkim var ne de elimde böyle bir mührim var. Ama diyor ki Allah dünya kafirlere cazip kılındı. Mefu muhalefetinden anlıyoruz. Daha doğrusu buna bir mana yükleyeceksek şöyle diyoruz. Dünyayı cazip görmek Dünya merkezli bakmak, dünyaya sevecenle yaklaşmak Müslüman'ın hasletinden değil. Dünyayı sevmemek lazım. Ahiret yatırımı yapmak lazım. Bu ayetin birinci kısmı bu. Hatırlayın 2-3 ders önce dünya merkezli ve ahiret merkezli bakmakla alakalı uzun uzun konuştuk. Ama ben çok şey anlatan ama azıcık şeylerle anlatan bir böyle tebessüm edebileceğimiz bir şey anlatmak istiyorum. Yani bir insan eğer dünya merkezli bakarsa son nefesi de böyle olur vallahi. Allah bizi muhafaza etsin. Son nefesimizde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kavlen ve halen yaşayabilmeyi ve ikame edebilmeyi nasip <gülüyor> etsin. Amin. Ama dünyayı birisi kendisine cazip görürse vallahi şöyle oluyor. Şimdi adam bir tanesi Hasta yatağında artık sekaratul mevut. Ölüm gelmiş. Belli. Ha geldi ha gelecek. Ölüm hali ya. Sekaratul mevut hali ya. Biraz da mal, para ve dünya düşkünüğümüz. Siz anlayacaksınız. Ne kadar dünyayı kendisine cazip görmüş. Anlattığımdan anlayacaksınız inşallah. Hasta yatağında böyle kendisini biraz iyi hissetmiş. Gözlerini açmış. Ölme güzel artık ya. Sekerat hali. Hanım, hanım burada mısın demiş. Hanım demiş ki ne münasebet bey. Tabii ki buradayım. Onca yıllık demiş senin zevcenim. Şu zor gününde seni yalnız mı bırakacağım demiş. İyi iyi demiş. Hay Allah senden razı olsun. Yine zor şer konuşmuş. Demiş ki bir kızı bir oğlu varmış. Oğluna seslenmiş. Demiş ki evlat sen burada mısın demiş oğul. Baba nasıl bir soru o demiş ya. Senin şu e, halinle demiş. seni yalnız mı bırakacağız Allah aşkına? Seninleyiz, duacınızız. Bak başındayız baba, müsterih ol demiş. Peki demiş evlat Allah razı olsun. Kızına seslenmiş. Demiş ki kızım sen burada mısın demiş. Baba demiş nasıl bir soru o demiş ya. Ne münasebet tabii ki buradayım. Sen bu halinde senin duasız ve yalnız mı bırakacağım deyince... Adam biraz canlanmış, gözünü açmış. Şöyle demiş: "Allah demiş sizi bildiği gibi yapsın. Hepiniz buradaysanız dükkana kim bakıyor?" demiş. <gülüyor> ya mübarek öleceğim ya. <gülüyor> de ki la ilahe illallah de ya. Demiş Allah sizi demiş bildiği gibi yapsın. Demiş Hepiniz buradaysanız dükkana kim bakıyor? Bir insana dünya cazip geldi mi? Böyle gelir vallahi dostlar. Allah bizi bu halde muhafaza alıyorsun. Bu ayetle ilgili daha önceki derslerde çok konuştuk. Üzerinde durmuyorum. İkinci kısmı neydi? İkinci kısmı o iman edenlerle dalga geçerlerdi diyor ya Allah. Kafirler dünya merkezli bakar ve bütün, bütünüyle hep iman edenleri, muvahidleri ne yaparlar? Alaya alırlar. Vallahi bu peygamberler tarihinde de böyleydi. Çiziyorum altını. Resulü aleyhissalatü vesselam döneminde de böyleydi. Bugün de böyle. Yarın da böyle olacak. Sünnetullah mıdır bu? Evet. İslam'ı ikame eden, tevhidi bir duruş koyan ortaya, istikamet gösteren müminler, müslümanlar, kafirler tarafından hep alaya alınacak. Allah'ın nizamında sünnetinde asla değişiklik göremezsin diyor Allah Resul Aleyhisselatü Vesselam bir örnek söyleyeyim hemen şu nasıl alaya alındılar ve bugüne ineceğiz bu ayetin azığını alacağız ve bitireceğim inşallah Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı alaya aldılar mı hem de zirve mi vallahi öyle Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ashabı kiramı hepsini alaya aldılar Güldüler, dalga geçtiler. Dediler ki sen bunlarla mı Allah Azza Ve Celle'nin dinini zafere ulaştıracaksın? Alay ettiler Müslümanlarla. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'a kahkaha yaptılar, güldüler. Vallahi bu rivayetin sahibi Abdullah ibn Mesuddur, Sahih bir rivayet. Bildiğiniz bir rivayet. Bakınız. Peygamber Aleyhissalatu salatu alemlere rahmet olarak gönderilmiş peygamber davası ve dini uğrunda nasıl alaya alındı? Ama sonuçta kazanan hep Müslümanlar oldu. Bunu vaat eden kim? Allah. Allah vaadinden dönücü müdür? Vallahi değil. İnne Allahe la yukliful mi'ad Bu sözün, bu senedin sahibi Allah'tır. Müraffeh olun. Müraffeh olun. Müsterih olun Müslümanlar. Sizinle bugün alay edenler mutlaka bir gün yenilecekler. Çünkü Allah'ın ile alay edenleri Bedir şu anda toprağında muhafaza ediyor. Allahu akbar. Abdullah İbni Mesud diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Kabe'de namaz kılıyordu bir gün. Onlara dini anlattı ve namaz kıldı. Tabi dini anlatınca Hakkı söyleyince, hakkın münadisi olunca Zişan Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tahammül edemediler. Ebu Cehil hepsi var. Umayy ibn Halef bütün müşriklerin ele başları var orada. Allah Resulü namaza durunca Ebu Cehil dedi ki: "Hani biz hayırda yarışırız ya. Taavunu alel birri ve takva ve la taavunu alel ismi vel Düşmanlıkta ve günahta yarışmayın diyor ya Allah." Biz hayırda yarışıyoruz ama Allah düşmanları düşmanlıkta ve günahta yarışıyor. Ebu Cehil dedi ki şu Muhammed'in dedi sallallahu aleyhi ve sellem secdedeyken iki kürek kemiğinin arasına dedi şu yeni kesilmiş devenin işkembesini kim boşaltacak? Sanki büyük bir marifetmiş gibi hemen birisi dedi bunu şerefle ben yaparım. Allah da seni kahredecekti etti de. Gitti aldı devenin işkembesini. Ya bir tasavvur edin Allah için. Kocaman devenin işkembesini Resulü aleyhissalatü vesselam secdede iken üzerine boşattı. Resulullah namazını bozmadı aleyhissalatü vesselam. Namazını ikam etti ama orada Fatıma annemiz geldi. Validemiz Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın üzerini temizlerken Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ellerini semaya kaldırdı. Dedi ki ey Allah'ım Kureyş'i dedi sana havale ediyorum. Sen onları bildiğin gibi yap ya Rabbi dedi. Diyor ki İbni Mesud. Vallahi aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine deve işkembesini boşattıklarında onlar kahkahadan yerlerde sürünüyorlardı. Hep gülüyorlardı. Hep Allah'ın Resulü'nü alaya alıyorlardı. Üzerindeki pisliği temizlemekten acizsin ey Muhammed diyorlardı. Gülüyorlardı Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme alaya alıyorlardı Resulullah'ı. Bu sözün sahibi Abdullah İbni Mes'uddur. Diyor ki ben ise hiçbir şey yapamıyordum. Diyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselam ey Allah'ım. Kureyş'i sana havale ediyorum deyince hepsi gülmeyi bıraktı. Birden diyor ciddileştiler. Ama Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Fatıma validemizi oturttu. Ellerini semaya kaldırdı ve dua etmeye başladı Resulullah. Dedi ki Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum. Onlara bildiğin muameleyi yap ya Rabbi. Ondan sonra dedi ki Allah'ım Ebu Cehil'i sana havale ediyorum. Utbe İbni Rebiya'yı sana havale ediyorum. Şeybe İbni Rebiya'yı sana havale ediyorum. Umeyye İbni Halefi sana havale ediyorum. Ukbe İbni Muaytı sana havale ediyorum. Sen onları bildiğin gibi yap ya Rabbi dedi. Abdullah İbn Mesud ne diyor biliyor musun? O gülen adamlar diyor neredeyse ağlayacaktı. Gülmenin yerini diyor sızlanma tuttu. Ama Allah bize dünya gözüyle diyor nasip etti biz Resulullah sallallahu aleyhi ve Allah'a havale ettiği o insanları Bedir'de gömdük geldik. Allahu akbar. Yüreğinize su serpildi mi? Ama daha bitmedi. Bugün İslam'la alay ediyorlar mı dostlar? Ha? Bizim bacılarımızın Baş tacı, örtüsüyle alay ediyorlar mı? Vallahi ediyorlar. Televizyon programlarında gördük. Hı? Benim Resulüm sallallahu aleyhi ve sellemle dalga geçtiler mi? Karikatür yaptılar mı? Pistik, pistik. Ha? Dilimizin varmaya, söylemeye varmadığı şeyleri yaptılar. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş Peygamberimiz için. peki bizim Kur'an'ımızı ayaklar altına aldılar mı ha? oyuncak ettiler mi biz bunlara şahit olduk mu olduk peki daha da ötesini söyleyeyim mi bacılarımızın namuslarıyla gözlerimizin önünde alay etmediler mi dalga geçmediler mi yine dün gördüm bir programda video portalında eset rejiminin askerleri camiye girip de Müslümanların namazlarıyla dalga geçmediler mi Bizim dinimizle ve değerlerimizle alay etmediler mi? Etmiyorlar mı? Ediyorlar. Biz bir şey yapabiliyor muyuz? Halifemiz olmadığı için yapamıyoruz. Ben de size diyorum ki, yüreğinize biraz su serpeyim. Biz eğer Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem gibi çalışır, onun yaptığının aynısını yaparsak, ve de dua edersek, inanın dünya gözüyle, Aynı Bedir'de gömüldükleri gibi İslam'la alay edenlerin de yerle yeksan olduğunu göreceğiz biiznillah Onun için diyorum ki sizler de semaya kaldırın ellerinizi Diyelim ki Allah'ım peygamberimizle alay edenleri sana havale ediyoruz Allah'ım Kur'an'ımızla, Kur'an-ı Hakim'le, yüce kitabımızla dalga geçenleri sana havale ediyoruz değerlerimizle alay edenleri sana havale ediyoruz bacılarımızın namuslarını çiğneyenleri sonra da alay edenleri gülücük saçanları sana havale ediyoruz amin diyoruz sonra da diyorum ki ben size teminatımız Allah'tır Allah'a yemin ederim ki ayet bunun teminatını veriyor müsterih olun diyor ki Hicr suresinde sanu billah fasta bi ve a'rid anil müşrikîn innâ kfeynâke'l Ne diyor Allah? Sen emrolunduğun şeyi onların Kafatasını çatlatırcasına anlat. Müşriklerden yüz çevir. O alaycılara karşı muhakkak biz sana size ve bize bir iznillah Allah yeterdir ve biz sana kefiliz diyor. Biz sana yeteriz diyor Allah. Rabbim bize onların mağlup bizim de galip geldiğimiz o günleri dünya gözüyle görmeyi nasip ve eylesin. Allah söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip etsin. Allah azze ve celle taksiratımızı affa mağfiret eylesin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve rabbil âlemin. و السلام عليكم ورحمه الله وبركاته